Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Erol Batıslam'la birlikteyiz. Hoş geldin Erol. Hoş bulduk Nurhancığım. Ee, ne güzel hep seni zaten Açık Radyo'yla anıyordum. Ee, çünkü e, 2013 yılında mıydı The Music of People? Hatırladın mı bir tane evet. e, ne vardı? Bir fotoğraf. Evet. Ee, onu senin ajansın e, uyarlamıştı evet. değil mi? Zekle. Hı hı. Harold uh, Fenstein, evet. doğru mu söylüyorum ismini? Evet, e, o da çok böyle efsane bir... E... Ne bileyim poster olmuştu bizim için. Çok hoştu. Çok sevilen, sevilen bir poster oldu. Evet. Birçok arkadaşım da şu anda evinde o poster asılı durur çerçevede şekilde. Merve yapmıştı. Merve'yi de buradan analım. Evet. Merve Selamet art direktör de Serhat Akavcı'ydı sanırım. Doğru. E, elinize sağlık tekrar diyelim. E, ve e, 2013'ten sonra şimdi seni ağırlıyoruz ve müzik konusuyla. Her o zaman bir, müzik. Evet. Ben bilmiyordum senin o yanını. Çünkü ben e, dinleyicilerimize seni bir hatırlatayım ya da tanıtayım. E, Erol Batislam e, yaratıcı stratejiler üzerine dersler veriyor, konuşmalar yapıyor, kitabı var. Evet hep yaratıcılık alanındaydın. Hmm. E, daha çok hani reklamla bağlantılı olarak. Ben senden müziği beklemiyordum. Böyle bir duyduğumda çok şaşırdım. E, ben bilmiyormuşum demek senin o tarafını. Gizlemişsin ben. Hoş bir sürpriz olduğunu umuyorum ki buradayız. Evet, <gülüyor> ben evet. de aslında bilmiyordum Nuran. Yani 49 sene dinledim. Ama dedim ki sonra biraz reklamcılıktan uzaklaşınca e, biraz gitar çalayım ben ya dedim. Sonra başladım. E, biraz sürdü. E, ben de şarkı yazsam ya dedim. O da oldu. Sana niye bunu paylaşmıyorum dedim. Paylaştım. Sana da işte dokundu bazıları. Onun için hoş oldu bence eşle dostla paylaşmayla başlayan bir hikaye oldu. Ben şunu itiraf edeyim parçalara başlayınca böyle çok haksızlık ediyorum. 2-3 saniye dinleyip e, Fırt hemen öbürüne geçiyorum itiraf. Genel, ee, genel, genel. müzik dinleme genel. anlayışı evet. olarak. Böyle hani mesela Sokratis mallaması falan olmadığı sürece... E, durmuyorum aralarda. Böyle geçiyorum itiraf ediyorum. Fakat senin parçaların beni durdurdu. Yani dinletti. Çok mutlu oldum. Evet, çok benim de çok hoşuma gitti. Hatta bu sabah kalktım. Seninle programda yapacağımız için hmm. böyle bir e, Müziğin şarkıları hatırlamak hmm. istedim. E, ve dinlemeye başladım. Kendimi böyle bir açık radyodaymışım gibi hissettim. Sanki sakinleştim. <gülüyor> <gülüyor> Radyoya gelince çok sakin ve mutlu oluyorsun herhalde e Burası evet. çünkü bizim kurumsal hayattan evet. farklı bir ortam Doğru Bilmiyorum Başka senin gözlemi nasıl Bence de öyle Öyle de kalsın Kurumsal olmasın Hani bizim kurumsal Kendine hayatta Oluyor illaki kurumsal ama bir radyoda kurumsal olmak zorunda ama yönetim için Ama ona direnmek bence biraz daha özgürlüğünü sürdürebilmek adına güzel Desteklerle tabi <gülüyor> değil mi hocam Çok Destek şart. Şimdi bu günlerde de aramalar başladı. Sonra Çok da güzel. bir şenlik günleri olacak. Destek Hı. günleri. Burada ama ben şu tipolojiyi görmüyorum. Mesela Hı. hani topuk sesi ve koştura koştura bir yerden bir yere. Hani olimpiyatlara hazırlanır gibi koşturan insanlar. Evet. Öyle bir şey yok burada. Evet. O güzel. Ben diyorum ki hayat kısa değil aslında. Hayat uzun. Telaş ederek kısaltan biziz. Yani ne gerek var telaşa değil mi? Sakin Doğru. olalım. Burası hı hı. da öyle bir yer. Onun için güzel. Evet. Şimdi konuşuyoruz bu kadar ama hani He. dinleyicilerimiz müziğini merak etmişlerdir. Herhalde. Umarım. Bence öyledir. Ben şizofrenle başlamak istiyorum. Hı hı. Çok seni yansıtan bir tatlı bir sohbet havası var. Çok böyle yakaladığın zekice şeyler var. Müzik de çok hoş. Onunla bir başlayalım. Tamam. Şizofren. <gülüyor> uş konmaz mı sana göz eden dört nala atlarla rüyalarına giren despot bir ahta potça dans eden tiran tiran şizofren tiran tiran şizofren Parmakları jülyen, dilimlesen Kaos yarının bugünden Merdivenlerse tersine giden Diren, diren, şizofren Diren, diren, şizofren Nasıl bir film bu, etrafta dönen? Konuşan kim, bunları söyleyen? Kimin bu duygu, hezeyanla gelen? Diren, diren, şizofren. Diren, diren, şizofren. Diren, diren, şizofren Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Erol Batıslam'la birlikteyiz. E, Erol çok güzel bir şarkı olmuş bu, şizofren, diren. Vallahi ben de seviyorum, hafif şakalı. Şu andaki e, haleti, ruhiyemizi de biraz yansıtan ama direnmek zorundayız arkadaşım. Başka türlü yolu yok hayatta kalmanın diyen bir şey. Çünkü gerçeklikle bir şekilde ilişkisini koparıyor ya. Şizofrenler biraz da baktım yani çok uzmanı değilim ama yanlış bir şey söylüyorsam uzmanları affetsinler ya da şizofren olan vatandaşlar affetsinler. Onlara küçük bir destek gibi düşünmek istedim. Kendimiz değilmiş. aslında her şey kendimize destek gibi yani. Değil mi? Yaptığın yaratıcı her şey üretim bence. Güzel vallahi. Peki bazı şarkılarında da kadın vokal var. Evet. Kim o? İki ayrı vokal var. Bazılarında Ekim Bezirgenoğlu var. Bana ...vokal koşulu yapan sevgili arkadaşım Ekin. Birkaç tanesinde de Zeynep var, Zeynep Persanteli. Hmm. Peki bu e, gitar çalmak bana zor geldi. Keman çalmıştım. Gitarı böyle havada derede çalacağımı evet. düşünmüştüm de. <gülüyor> öyle değilmiş, niye öyle küçümsediysem. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında farklı farklı yaşadım. Klasik gitarla başladıysan çok zorlanmış olabilirsin. evet. Ama ya ben 3-5 tane akor öğreneyim, akustik çalayım dersen kendine daha hızlı ilerliyor ve kendine daha güvenli bir şekilde ilerliyor gibi hissedebilirsin. Ben ikinci yolda daha rahat ettim çünkü birinci yapamadım seninki gibi. Çok ağır bir abi, ağır bir hoca ve klasikle bir şeyler yapmaya başladım ama o zaman olmadı. Tipi öyle durmuyor ama yani. Yani neyin tipi? Ki yani gitar böyle ha. gençler hani elini ha. alıyor çalıyor ama falan basit bir şey gibi. Akustik de hmm. çok da acayip. Bir şey değil ama tabi ustalaşıyorsun. Evet, neyse abuk şey söylüyorum zaten. <gülüyor> Zenginleştirmen <gülüyor> gerekiyor falan. Doğru. Ben orada süper iyi hissetmiyorum kendimi işte çok gelişecek bir alan var. Peki senin gitarla tanışıklığın ne zaman oldu? Ya bir tanesi 20 yıl önce Paris'te bahsettiğim cazcı bir arkadaşla klasik gitarda bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonra küstüm. Sonra bir sene önce işte reklamdan çıkmaya kafaya koyduğumda bir tane gitar aldım kendime. Son onu daha makul bir gitarla değiştirdim. Bir senedir çalıyorum aslında. Hı. Hmm. Evet. O kadar. Evet. E çok iyi çalmıyoruz. <gülüyor> <Çok Yani> kendimce. <gülüyor> güzel güzel. Şarkı söyleyecek kadar olsun yeter bence gitar. Ha. Standart değil mi? Yani Aa, güzel. bana destek olsun. Hı -hı. yalnız söylemeyi bir tuhaf olur değil mi? Evet. Benzdüman olsun, ıslık olsun falan. Arada böyle kahon vardır ya biraz o ritim olsun gibi. Yeterli değil evet. Tamam. Peki şimdi bir çıt çıtı dinleyelim. Ee, İzmir'e selam olsun. Olsun. İzmice'ye. Evet. Yapıyorum, ediyorum falanlar evet. var içinde. Ee, aklıma da şu geldi. Bizim çok yeni açık radyo dinleyicileriyle bir araştırma yürütüldü. Hem profile bakalım hem de etkileşimi nasıl artırırız diye. Ee, biliyorsun İstanbul daha bölgesel yayın yapan evet. bir radyo burası. Tabii ki de online var. İnternet üzerinden dinlenebilir ama... Karşıyaka İzmir bayağı bir çıkmış ya. Bayağı evet. bir dinleyici var mı şimdi diyorsun İzmir'den? Evet. evet o yüzden Onlar bir... anlayacaklardır bizi bu şarkıyı bu durumda. Aynen. Hadi o zaman tamam. çıt çıt. <gülüyor> Şarkılar Epsana, sana az kalsana Boyozlu bir poyraz bu anlasana Çeyrek kaldı asfalyalar atacak Çulsuz kalsan kordonda gevrek satılacak Gün geçmiyor ki, iş işten geçmesin Canım cebimde çıl çıl çı çiğden çitlesin Gün geçmiyor ki, iş işten geçmesin Canım cebimde çıl çıl çiğden çitlesin Göz göz mü, kaf kaf mı, nereden bileceksin? Çay dök geliyorum, yoksa ağır söveceğim. Havalar limonata, balkona taşınalım. ettiğini ayrı koy, postanla barışalım. Geçmiyor ki, iş Canım çıt çıt, Gün geçmiyor ki iş işten geçmesin Canım cebimde çıt çıt çiğden Gün geçmiyor ki iş işten geçmesin Canım cebimde çıt çıt çiğden Evet İzmir Yöresi'nden bir şarkı dinledik. <gülüyor> Erol Batıslam'la birlikteyiz. Ee, tekrar merhabalar Erol. Çok güzel şarkılar hakikaten bir keyif yerine geldi. Ne güzel. Vallahi çok hoş bir şey. Ne için ki başka yani şarkı söyleyeceksin, paylaşacaksın. İnsanlar da iyi hissetsin ne güzel. Öyle çok acayip mesajlar falan yüklemiyorum yani. Zaten Şakaları. Platon demiş ki işte bu müzeler hmm. hani ilham Perileri evet. şarkı söylediğinden beri insanlar müzikten hiç vazgeçmediler ve o gün bugündür yüreklerine bir şey dokundu ve hep şarkı söylüyor diyor. Ne güzel söylemiş. Çok güzel söylüyor evet. bence. Çünkü yani sanat müzik hayatın tesellisi ya hani böyle hayatta olan sert şeyleri çok yumuşatan çok direncini arttıran bir şey müzikli ee, olmak. Bir de hiçbir ilaç galiba insana bu kadar çabuk, hızlı ve etkili bir şekilde tesir etmiyor. Olabilir. Ee, çünkü duyguya sanki kısa bir yolu var değil mi? Şarkı dinlemenin, şarkı söylemek de başka bir şey aslına bakarsan. Çünkü sözünü yazıyorsun, bir melodi buluyorsun, söyleyip çalıyorsun. Bu acayip bir zevk ya. Yani sen o gitara tekrar başla bence. Deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Senden şimdi bir güç aldım. Şahane. Güzel. İlham verebildiysek süper hocam. Peki. E, büyü şarkısı var. Evet. Orada ben senin sesini daha net hissettiğimi düşündüm. Sanki sesinin rengi daha belli gibi. Bütün kaydettin biliyor musun onu? Yani ha. burada çalalım belki seversin diye. Sana da itafen olsun hadi. Hadi. E, çünkü Çünkü e, değişiyor aslında biliyor musun? Biz bir çalışma yapmıştık. Bir vokal ısıtma çalışması yaptık. Sonra söyledim. O değişik çıktı. Yani bir de evde de kaydediyorum bunların hepsini. Öyle bir özel stüdyoda falan değil. Onun için her biri farklı olabiliyor ama temelde bir benzerliğinin bir tonunun ve bir sound'unun tarzının olduğunu tahmin ediyorum. Öyle Biyor, çok güzel. Bütün bunları da dinleyicilerimiz e, Ses Bulutu'nda neydi? Sound SoundCloud'da. SoundCloud'da. dinleyebilirler. Evet. Erol Batislam diye yazarlarsa. O zaman Büyü'yü dinleyelim. Lütfen. Büyü. daha halınca ellilerden hallici sıktı mı salınca durulacağım beyünce bir anlam çıkarınca gitmelerden dönünce karınca kararınca yar Büyünce, ah ne uzak anılar, ne derin pişmanlıklar. Perdeyi aralarsan cevapla ne de kolay. Kendimle kalınca Ejderhayı dövünce O soruyu sorunca Daralacağım Büyüyünce Bir gün kapım çalınca Gözüm ufka dalınca Dönüp beni bulunca Akıllanacağım Döyünce Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicilere Erol Batıslam'dan dinledik Büyü e, Taze bir şarkıydı e, Peki e, Bir e, Şunu gözlemliyorum ben Katılır mısın bilmem Bizimki gibi böyle stratejiyle uğraşan adamlar Daha çok hani başkalarının işleriyle Başka şeylerle uğraşırlar ama sende bir yaratma cesareti görüyorum. Çünkü <gülüyor> kitapta yazdın, evet. e, müzik, evet. hadi dedin, gitar çalayım ondan sonra söyleyeyim, sonra bir yazayım. Evet. Bir yaratma cesaretim var, tebrik ederim. Evet, yani şimdi yaratıcılığı da tanımlıyorlar yani. Böyle klasik tanımlar var, aile bey B arasında yeni bir ilişki kurmak falan ama... ...en güzeli senin de bahsettiğin gibi hani hata yapma cesareti göstermek yaratıcılık. Ben işte... Hatalı, falsolu şarkılar e, yapsam da olur dedim. Her şey mükemmel, harika, metronomlu, matematiği çok oturmuş bir şey olmayabilir. Ama duygu geçiriyorsa, söyleyeceğin sözünü bir şekilde insanlara ulaştırıyorsa yeterli. Çünkü o hata yapma cesaretini gösterdiğin zaman istersen kitapta yazarsın. Yani Zaten şu andaki bence zamanın ruhunda birçok insanın kendini ifade etme biçimi artık eğlence biçimi haline dönüşüyor bana göre. Kendine, eğlence kendini ifade diye düşün ee, o da güzel bir zenginlik yaratıyor bunlar elenecek illa ki yani bir filtreden geçiyor bir kalite filtresi bir duygu filtresi ulaşmak filtresi gibi şeyler ee, bunlar elenince de güzelleri daha tepede kalacak daha çok anılacak daha uzun bir menzile yayılacak gibi geliyor bana güzelmiş ee, peki senin böyle hayatında e, evreler var bir böyle çok e, iş hayatında yoğun oluyorsun Hı -hı. sonra böyle bir geriye çekiliyorsun ve çok güzel bir şeyler yaparak Hı -hı. E, tekrardan geliyorsun o da çok evet. güzel bir şey net onu bir şarkı dinledikten sonra tamam. istersen daha çok konuşalım selam bu selam. sefer de Leonard Cohen'e bir selam olsun mu olsun ee, Do Dam Dam Hı -hı. Kahvenin köpüğünde, ben kahinin izinde Kahvenin köpüğünde, ben kahinin izinde Adam gibi bir adam dünyamdan, dünyamdan. Adam gibi bir adam şehrin bir otel lobisinde Eski yeni o şehrin bir otel lobisinde Aşk okar buram buram Duram dam dam bir duram dam Aşk okar buram Çaldım açan olmadı Sözlerinin adası gibi sekerde, ustam deva her derde. Geçi gibi sekerde, ustam deva her derde. Ne dersen hayra yoran, Ne dersen hayra yoran. Çok sağol Erol ya Bizi tekrar böyle bir Leona Cohen'le evet. Buluşturdun Çok hoş olmuş eline sağlık Çok teşekkür ederim etkisi büyük İlham olarak yani Onun için de böyle insan. bir şarkı Yani yaşam içime yazdıkları Şarkıları etkili Bence İnsanın içini ısıtan şeylerden de. Zamansız herhalde en güzel tarafı o Evet Senin şarkılar da öyle olacak diye düşünüyorum Konuş konuş biraz daha söyle <gülüyor> Öyle ama çok hoşuma gitti. Peki bu hayatın devrelerinden konuşuyorduk. Evet. Şimdi bir müzik geldi. Bundan sonra ne var? Var mı öyle Aa. kafanda bir şey? Akışta mısın? Akışta olmak güzel bir şey çünkü bir plan yaptığında olmayabiliyor. Yani ister kitap olabilir, bu ister fotoğrafçı gibi bir hikaye kitabı basmak olabilir. İster ders vermek olabilir. Böyle akışta kalmak, projeler yapmak olabilir. Yani hep yaratıcılık, hep üretmekle olduktan sonra mesele yok. O, o kesin yani üreterek devam edecek kesin. Ama ne olduğunu bilmiyorum ama müzik hep her zaman olacak gibi görünüyor. Senin bu tatlı akışını seviyoruz açıkçası. Böyle müzikle de e, müzik tarafını görmek de çok hoşuma gitti. Burada da bir tatlı tatlı hani zorlamayan e, bir halin var. Çok hoş. Ne güzel. Ee, evet. Öyle bir his geçtiyse çok mutlu Evet Evet programın başında hani bir araştırmadan da bahsetmiştik. Hı -hı. Daha fazla iletişimde kurmak istiyoruz Hı -hı. demiştik kendi hani dinleyicilerimizle. Evet. Senin bir şarkınla bitirelim çünkü sonlarına geldik. Tamam. İyi misin? Evet, diye ben iyiyim. Soralım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tamam. Dinleyicilerimize Onlara de soralım. soralım. Çok teşekkürler ben geldiğin çok teşekkür için. Kumanda'da da Barış'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Barış. programda görüşmek üzere. Seve seve. Kendinle kalamadın dar daraldın Peki ya şimdi İyi misin? Enerjim çok düşmüştü Ruhum düşmüştü Dudağım düzüşmüştü. Peki ya şimdi İyi misin? Terapilere daldım Doya doya ağladım, meditasyona sardın. Peki ya şimdi, iyi misin? Nasılsın, iyi misin? Seansa gelir misin? Efen başa sende. de, iyisin sen yine, iyisin Aradın yaralarda, bazen de yıldızlarda Hiç olmadı yoga'da, peki ya şimdi iyi misin? Gez dolaş piyasada, paylaş soslu medyada gül kalmadı mangalda, peki ya şimdi iyi misin? Sülalen dizi dizi sanırsın yerli dizi Şaşırttın yine dizi. doğayla diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özelni ilişkiler üzerine bir program